2007 numaralı konu, Müslümanların hayırlarda ve faziletli işlerde birbirleriyle yarışmaları, Şakik şöyle anlatıyor, Kadisiye Savaşı'na tam gündüzün ortasında başlamıştık, savaş bittiğinde namaz vaktinin girmiş olduğunu gördük, fakat müezzinimiz şehit olmuştu, herkes ezanı kendisi okumak istedi, bu yüzden de neredeyse kılıçlarla birbirlerine gireceklerdi, bunun üzerine Saad bin Übade Kura çekti ve Kura kime çıktıysa ezanı o okudu.